الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هداه الله. وما توفيق وعطف صاميل الله بالله. لقد جاء رسول ربنا بالحق. صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله. صلوا على شفيع دنيا محمد الله مسلم.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 <gülüyor> Allah'ın menfa'na bil Kur'an-ı Azim'e varlıklar. Barıkla lafi ve elhamdülillah Rabbil alamin. Hassan'tıkum el hayrul kuyun ki la yel ve ceza. Ne cefat ankum su e ve la kuvve illa billahi aliyil azim. Allahu teala ve tekkedhası derinin bizleri cem etmiş bulunduğu bu ilim meclisinde bu faziletli mecliste Allah'ım çok kar kazanmayı nasip eylesin. Amin. İlim meclislerinde ne kadar bereket, ne kadar fazilet var ise allah Teala hepsinden istifade etmek, hepsinin faziletlerine erişmek ve edebine riayet etmek, kazanmak nasip eylesin. Amin. Amin. Ne buyruluyor? hadis şerifte, alimen, ev ev ev muhibben, hamisete, fe tehlik, ya kendin alim ol, ya ilim meclislerine devam eden talebe ol, yahut ders dinleyen, sohbet dinleyen bir dinleyici ol, veya en azından bunları sevici o. Sakın beşinci olmayasın. O vakit helak olursun. Şimdi insanların tabii bu seven kısmı bayağı bir insanı kurtarıyor. Kendi gelemese de falan çok seven oluyor bu ilim meclislerini. İlim dinlemeyi sevenler oluyor. Dinleyemiyorsa da seviyor. Bu sevgi kurtaracak inşallah. Ama bilgin iştirak etmek Gelmek gitmek bu çok daha kazandıracak. İnşallahurrahman. Biz burada 54 farzla ilgili dersler yaparken şimdi sıradaki dersimiz nereye geldi? 27. faz Nedir 27. farz? tefekkür etmek, yani ibret almak. Bu hususta bir e, ayet-i kerime okuyor, delil olarak 54 fazla 27.si geçmiş olaylardan ve hadiselerden ibret almaktır. Allahu Teala nadir oğullarını yani Medine civarında bulunan Yahudilerden, Yahudi kalelerindendir bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hainlik ettikleri için, söz bozukları için e, kafirlerle, müşriklerle birleşip Hendek Muharebesi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhine toplandıkları için ne yaptı? Kuşattırdı ve bunları kalelerinden Şam tarafına sürgü ettirdi burada bir hadise oldu o da nedir? çok muhkem kaleler, sağlam binalar hiç oradan çıkacaklarına kimse e, efendim ihtimal dahi vermezken. Onlar da kendi kalelerinin çok güçlü olduğunu savunurken eee sahabe-i kiramın muhasarası ve kuşatması karşısında bir bak bir zaman dayandılar. Fakat tabii e, kalelerde de böyle sıkıntılar var. E, i̇çeriden Erzak tükendiği vakit Yiyecek içecek kalmadığı vakit dışarıdan temin etmek zorundalar Dışarıdan da e, Muhasara olduğu vakit Kuşatılma e, Giren çıkan kontrolde olduğu için e, İslam ordusu da bunlara Bir yardım gönderilmesine Müsaade etmediği için Artık e, pilleri bitti Bitince Ne yapalım? İşte sürgün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında sürgüne razı oldu. Yani terk edin buraları, gidin. Bu hainliğinizin cezası olarak aslında evvelce sözleşmiştiler. Birbirimizin aleyhine e, düşmanlarımıza yardım etmeyeceğiz diye. Bu sözde dursaydılar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz bozar mıydı? Haşa bozmazdı. Ama onlar sözü bozunca cezai hak ettiler. Orada ne yaptılar? Bu sefer hesap ettiler ki biz bu kaleyi bu kadar yaptık ettik. İçinde yaşadık. Şimdi biz buradan gidersek Müslümanlar kalacak bu. En iyisi dediler. Biz bunu e, kendimiz yıkalım. Yani kıskançlıklar. Yani, onlara da yaramasın. Madem bize yara olmadı onlara da yaramasın diye yıkmaya başladılar. Müminler de dışarıdan yıkıyorlar yani içeri e, girmek için. Allah-u Teala bu hadiseyi anlatıyor. Haşr suresinin baş tarafında Estağzül ehvellezi ehrecelledine keferu min ehlil kitabi min diyarihim ehli kitap oldukları halde kafir olan o Yahudileri Allah yurtlarından çıkardı. Evvel haşr <gülüyor> ilk sürgünde bu ilk sürgün oldu. Manzaren zümen yapıyor diyor. Siz onların oradan çıkacağını sanmazdınız. Hiç evvelce sorulsa Bunlar güçlü, kuvvetli alımlarım Ekonomi her zaman bunların elinde olur. Pazarlar, çarşılar, stokçu olurlar. Paraları çok olur, nakit bulundururlar. Falan filan. Onlar da bu kalelerimiz, kulelerimiz bizi Allah'tan gelecek, azaptan kurtarır sandılar. Bazı insanlar böyle düşünüyorlar. Şur, şuraya girersem azaptan kurtulurum. Şuraya girersem yıldırım çarpmaz. Şuraya girersem zel gitmez. yıkmaz. Şuraya kavuşursam düşman beni bulamaz falan. Halbuki ancak allah Teala'nın desteğini alırsan o seni kurtarmak Murad ederse seni düşmanın ortasındadır kurtar. Musi Aleyhisselam'ı ne yaptı? Firavun'un elinde büyüttürüyor. Allah isterse Firavun 90 bin 70 bin en meşhur 70 bin oğlan bu Niye Musa Aleyhisselam gelmesin dünyaya diye? Gelirse yaşamasın diye. Ama Allah teala da o korktuğu çocuğu gönderdi kucağına. Allah bu yapar. Selim Şahı Cenabıdır. Hal böyleyken ne oldu? Ferdehamullah bin Haydül Mekteşi bu Allah onlara hiç beklemedikleri yerden geldi. Allah geldi maşa, gelmekten, gitmekten mürezze. Yani Allah'ın belası geldi demekte. acabı geldi. Allah ne yaptı? Kalplerine korku attı. Bu korku nasıl bir şey? Çok acayip bir şey. Bazı çok güçlü bir adam çok güçsüz birinden korkabilir mi? Korkar. Çünkü korku nerede bulunur? Kalpte bulunur. Kalpler kimlerin Allah Teala'nın kudreti nedir? O insan kalbine malik midir? Değildir. Yani kalbin istediği gibi yönetebilir mi? Yönetemez. Kalbin istediği şeyi düşündürebilir mi? Birini sevmek ister, kalbi onu sevmez. Ne kadar zorlasam sevmez. Birinden soğumak ister, soğuyamaz. Kalbine de buyuramaz. İstediği kadar kalbine zorlasın, sevme bu adam desin. Soyabilir mi ondan? Soyamaz. Ya işte bazı günahlara müttela olur. E, bırakmak ister, hatta ağlar, sızlar, sabahlara kadar tevbe eder bir daha yapmamak için. Ama işte kalbine o yerleştiği vakitte e, o sevgi, o ilgi, alaka ne olur? Onu yine bu o için günahın içerisine. İdame'l kalbu yeşbu hubbe şeyin. Kalp bir şeyin sevgisini içerse Fela <gülüyor> Daha onun ondan pek ayrılmasını beklemek diyor. Yani sünger gibi böyle bazı şeyi sevgisini içer. Allah bizim kalplerimize kendi sevgisini içittirsin Abi sevgisini içittirsin Mosla'nın sevgisini içiktirsin. Amin İbadet sevgisini içiktirsin. O onu sünger gibi emsin kalbimiz. Daha ondan çıkamazsın. kalp mevla iledir. Yani mevla'nın kudretini Mevla isterse böyle çevirir, isterse böyle çevirir. Ne gibidir diyor? Kulübül <gülüyor> bütün kulların kalpleri beyne Usbuaynimin Sabi'il Rahman Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında. Allah'ın bizim gibi bir parmağı var mı? Haşa. Ama ne demektir? Sen bir kağıdı parmağının arasına alırsan onu böyle iki tarafı sağa sola çevirirsen, altın üstüne getirirsen bunda senin için bir zahmet var mıdır? Yoktur. Allah Teala istediği tarafa, bütün kalpleri istediği anda çevirebilir. Onun için korku acayip bir şey. Bazı insanlarda karanlık korkusu var. Karanlıkta duramıyor. Ben de bir ufak ışık olsa uyuyamam. Zerre kadar bir ışık gelse ya onları kapattıraca Karanlık olacak. Bazısı da ışıkta yatıyor. Karanlıktan çok korkar. Yalnızlıktan korkar. Yalnız kalsa devamlı hemen illa birini çağıracak veya biri gidiye. Mümkün değil evde yalnız duramaz. Böyle işler var. Bazı adam bakarsın kelli felli, iri yarı adamdan sen korkarsın. Heybetli görüntüsüne bakarsın. Ondan sonra böyle bacak kadar boyunda bir adam onu korkutur. Az mafyalar var mesela. Boyu bir buçuk metre yok. Bir metre falan. Böyle mafyalar bakın. <gülüyor> Eskiden anlatırlardı. Ya nasıl bu adam mafya olur? birinci metreden kim korkar adamdan geldi anlat koca koca adamdan <gülüyor> önünde şey hep hep niye buna cesaret vermiş Mevla bu tarafa da korkaklık vermiş ne olacak şimdi aslanın kalp içine korku atarsa aslan kedinin karşısında titrer mi? titrer hiç boyla bozla değil çünkü o yönetimlerde kalpte korku ben diyor onların kalplerine korku attım. Şimdi dünyada bu kadar e, kafirler var. 5-6 milyara yakın. Çok da bütün e, maddi imkanlar silahlar bunların elindedir. Fakat iki Müslüman doğru dürüst e, ehl-i sünnet üzere allah Teala'ya tam bağlı olsa cesaretli olsa, hiçbir şeyden korkmasa bütün dünyayı Allah onlardan korkutabilir mi? Kor butabilir. Ya bunlar oldu. Evvelce de savaşlarda bu çok görüldü Kaç misli ordular? Sebedin muharebesinde 313 900 küsürlerdi. Yani 3 <gülüyor> misli. Muhte muharebesinde öyle. 100 bin kişilik oldu ya, 3-4 bin kişilik sahibi, 100 bin kişilik korkuya, 3-4 bin. Altının üstüne getiriyor. Çünkü karşı taraf, Basullah zaten böyle Mesih ateş bana altı hasret verildi. Bazı hadis-i şeriflerde beş hasret olarak zikrediyor e, ki bunlar lem-i utaha e, benden önce hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan bir tanesi nedir? Bir aylık yoldan adımı duyan düşmana Allah korku verir. Tabi bir ay var benim oraya gelmeme ama o düşman başlar telaş etmeye, titremeye. Bu da bana Allah'ın desteğidir. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. evet. Bu Yahudilerin de kalplerine korku attım, Mevla buyuruyor. Korku atınca, büyük büyütehum, evlerini yıkmaya başladılar. Bir eğdiyim, içeriden kendi elleriyle, ve eğdi müminin dışarıdan Müslümanların elleriyle. Şimdi bu Ati sonunda geliyor bu şimdi okuyacağımız 27. farz nedir dedik? Yaşanmış olaylardan ibret alma. Hemen peşine bu kıssayı anlattıktan sonra daha Kur'an-ı Kerim'de böyle çok kıssa var mı? Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin işte kafirlerin helaki var. Lüt Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var. Hud Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var. Şuayb ümmetinin helaki var. Salih Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var. E Resulullah Sallallahu Aleyhi harbeden kafirlerin helaki var. Çok. Şimdi bunların peşinde bir tanesini de söyler, hepsinde de murat eder. Hepsinde aynı şeyi düşünmek lazım. ibret alın. Yani düşünün demektir. İnsan e, tefekkür edecek, ince düşünecek ki ders çıkarsın. İbret alın. Yani siz ibret alınacak hale gelmeden evvel, kendiniz ders olmadan evvel, helak olunan kavimlere karışmadan evvel sizden önce geçenlerden ibret alın. Ya ölüler rusar ey basiret sahip. Yani akıl fikir sahipleri, ince anlayış sahipleri, feraset sahipleri, hele de ben size iman verdim. İman sahipleri. Siz ibret alın. Bakın sizden önce ölenler var, helal olanlar var. Şu anda da Hasta olanlar var. Sizden daha zengin oldukları halde, sağlıklı oldukları halde, imkanlı oldukları halde, ne hallerde, ne hallere düşenler var. Hep ibret alın. Yani ibret alın ne demek? Ders çıkarın ve onların düştüğü hale duruma düşmeyin. فَلْعَقُمْ مَنِتْكَعْضَ بِمَوْتِبْ يِرَانِي akıllı kişi odur ki komşusunun ölümünden ibret alır. Ama akılsız kimdir? Akılsız da öyle bir kişidir ki ne yapar? Efendim oh komşu öldü dünya bıçak aldı diye sevinir. Ahmak. Birazdan kendi ölecek efendim düşmanı öldü diye sevinir. Sanki kendi kazık çaktı kalacak. Halbuki o ne hal üzere öldü? Sen ne hal üzere öleceksin? Hesap yapmak, e ibret almak bu. Şimdi burada yine bir ders var bize. Nedir o? Şimdi kafirler bizi çok korkutuyor. Değil mi? Artık ödümüz koptu. Kendiler Libya'yı öyle bombalıyorlar. Orada 15.000 bin kişi öldürmüşler. Efendim tabii o NATO güçleri, kendi iç savaşları da var. Sonra Suriye'de şimdi bin kişiyi geçti tabii ondan kafirlerin kışkırtmalarıyla orada öyle, Mısır'da öyle, şurada öyle, burada öyle. Doğu Türkistan'da Çin gavuru efendim Çeçenistan'da Rus gavuru, ömür Orta Doğu'da Amerika gavuru bulan hepsi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere kafirler toplaşıp birleşip kuvvetlerini birleştirip sizin üzerinize efendim sineklerin çanak üzerine üşüşmesi gibi kıyamete yakın üşüşecekler buyuruyor. Ve bunları görüyor muyuz gözümüzde? E, İbret Allah'ın ne demek İmrad alalım? İslamiyet'e dönerek, sünnet seniye uyarak, beş vakit namazı kılarak, hatta cemaatle kılarak. Böyle olursa Allah kafirleri bize bu der mi? Etmez. Öbür türlü efendim, teknoloji miydi? Onların silahı yok. Bizim silahımız güçlü. Onlar e, zayıf milletler. Biz efendim savaşçı milletiz. yüz buyuz. Böyle demekle Allah seni kurtarmayabilir. Seni ancak iman kurtarır, zikir kurtarır, ihlas kurtarır, sadakat kurtarır, doğruluk kurtarır. Doğru. Doğru Müslüman olmak kurtarır. Öyle türlü, madem onları bu hale getirdiler, biz de bu gavurlarla iyi geçirelim de, kavuk edelim, yalakalık edelim, belki biz kurtuluruz. Nerede kurtulursun? Tam teslim olursun. Onlar durmaz ki. E Türkiye üzerine planları var. Bunu böldürmek için hazırlıkları var. Böldükten sonra küçük küçük yutma planları var. E büyük ordu doğu projesi var. Büyük İsrail projesi var. Bütün bunlar böyle kademe kademe farkındaysanız yavaş yavaş evvelce kimsenin aklından geç 10 sene evvel hiç kimsenin konuşacağını tahmin etmediği şeyler, yok özetlik yok federasyon, yok iki başbakan, bir şeyler bir şeyler açık açık artık bunlar konuşulmaya başladı. Birkaç sene de e, Allah muhafaza sonra tamamen bu bölüm e, bu bölüme kimi yara? Yahudiye Sırf proje Yahudi'nin projesi. Başka bir şey yok. Amerika zaten ona tabi. Orada da o projeleri yapıyor. İnsanları yıpratmak. Efendim, insanları hemen gözden düşürmek. insanlara e, bu işi karşı gelenleri efendim, vatanın birliğinden bütünlüğünden yana olanlara da işte bir kurt takarak da, onları da devre dışı bırakmak falan. Dolu planlar var. Plan içinde planlar var. Allah muhafaza etsin. Korkuyorum yani. Yok şimdi deprem var. Depremden dolayı işte buralarda riskli. Hadi çıkın gidin. E, bu taraftan milleti çıkarttılar vakit Suri içinde başka bir ekumenik projesi var. Vatikan'ı. Efendim nedir? E, binalar eskidir. Şu durudur adam ölür. Onun için çıkarılırsın. E o zaman tamam ben çıkayım ama yine orada yerim olsun geleyim. Hani orada yer yapsın geleyim. O da yok. Ona da kimsenin garantisi yok. Sen git yeni taraflara. Buraları bırak. Kafirlerin böyle projeleri var. Efendim yani Türkiye üzerinde şey olur Allah fırsat vermesin. Amin. Şimdi ibret alın ey basire sahipleri ibret alın. Yani ibret almazsak sünnete dönmezsek, ehli sünnete dönmezsek bu Yahudi Hristiyanlarla iyi geçinen dersek bunun sonu yok. Bunun sonu yok ve Velem tabga ankel Yahudu velen nasara ne Yahudiler ne de Hristiyanlar. Asla senden razı olmayacaklar. Böyle Avrupa Birliği'nin normları, bilmem ne kanunları hepsini uyguladık tamam mı? Yetmeyecek. Niçin? E gavur olmadı gidecek. Ne Yahudi ne Hristiyanlar. Asla Habibim senden razı olmayacak. Ondan razı olmayan bizden razı olur mu? Asla razı olmayacak. Ne zamana kadar? Sen onların dinine uyunca ayet bu ya. Sen Allah'tan iyi mi biliyorsun? Yok canım Avrupa Birliği öyle bir şey demiyor. Ya bize iyi şeyler söylüyor. Onların şeylerini biz yaparsak burada rahat ederiz. Yani bize de yarayan şeyler. Ama yetmeyecek. Sen onların dinine uyur kadar. Bak hiç o ne ekonomik özgürlük, düzgünlükleri olmayan, maddi imkanları olmayan bu kadar Avrupa ülkesinde Hristiyan şeyler var onları aldılar mı? Adam 10 senede müracaat hemen aldı. Bizi ki 40-50 senede kapıda duruyoruz. Hala notunuz iyi, düzgün, kırık. Şunu yaptınız, şunu yapamadınız, şunu çıkarttınız ama uygulayamadınız. Devamlı böyle. Ve la yezâlûne mukatilûnekum. Bakara suresinde, bu demin kitap Bakara Suresini. Onlar mutlaka sizinle savaşmayı sürdürecekler. Hatta yoruddûkum <gülüyor> handînikum sizi dininizden çevirinceye kadar. İn ama bunlar güç yetirebilirse, inşallah bize yetirebilirler. Nemin yaptığınız içinizden kim dininden dönerse, kafir olarak da geberirse, ola habirbat amalı, dünya Dünyada dağın yaptıkları bütün iyilikler silinmiştir. Ne namazı, ne orucu, ne yardımı, ne fakir bakması, hiçbirine hayrını kalmayacak onlar ateşten hiç çıkamayacak ebedi yanacaklar ya değer mi burada birkaç gün dünyada rahat edelim diye kafirlere uyarak onlara benzeyerek onların dediğini yapalım diyerek onların isteklerini yerine getirerek sonunda da dinden çıkarak ölmek yakışır mı ya yok efendim biz onlarla anlaşıyoruz şunu da kaldı maddelerin şu maddeleri yaptığımız zaman tamam onlar bizden razı olacak. E Kur'an diye olmayacak. Ya sen gavur olacaksın ya da gavur senden memnun olmayacak. Ayet var. Şimdi Allah'a mı inanayım sizin safsatalarınıza mı inanayım ya? Kimse kandırmaz mı bizi? Esas tehlikenin büyüğü nerede? Tehlikenin büyüğü. E milleti Hristiyan etme tehlikesi. Hala derlerken babamız Kattes'e buyuruldu ki İstanbul'u bir daha Hristiyanlar alamayacak. İstakbul Hristiyanlış. Şey. Bunu Konya'larda remeddi. 4 met. Tehlikeli büyü burada. Olur mu ya diyorlar? Olur mu ama? Adam Yavru Han olmuyor. Hocaları buldular şimdi. Hocaları buldular. Adam diyor ki iki dine birden yaşayabilirsin. Hristiyan da olan olsan o din de geçerlidir, mensuh değil. İncil'le amel etsen diyor Amerika sahibi olur, cennete girersin. Bu diyalogçular. Bunların adını diyalogçu taktım, bayağı da tuttu. Ha, her yerde şimdi. Bir diyalogçılar bir ben bir şey taktım mı tutturum Allah'ın izniyle. Onlar da bana bir şeyler takıyorlar ama tutturamıyorlar Allah'ın izniyle. Efendim, bu diyalogçular bunlar bunlar Allah Allah Allah. Yani Yahudi, Hristiyan'ın hep bu kadar şer'i yok. Gizinin içine sokuyor, oranın içine sokuyor. Gizide ya, abop ölürken ben Müslüman oldum, gizli Müslümandım çevremi anlatamadım. Tamam bu kabul edilebilir yani adam korkar eder, takıya yapar, Ölenice maşatlıkta yatan, Hristiyan, Yahudi mezarında yatan var ama Allah'ın dine Müslümandır yani. Gizli Müslüman olmuş, söyleyemeden ölmüş falan. O Allah'ın dine Müslümandır. Ama burada şimdi sorun ne? İşte ben efendim dedim ki, düşündüm ki diyor diziden, kendi kendime düşündüm ki hep İsa Allah'ın peygamberi, Muhammed de Allah'ın peygamberi, salavatullahi ila ve O zaman diyor, o demiyor öyle salavatullahi ben diyorum yani. Ha. Ondan sonra diyor ki, efendim ben düşündüm ki bu iki peygamberin dediklerini de yaparsan iki peygamberin de dediğini aynı anda yaparsam Allah benden razı olur. Bak adama ne dedikleri razı olur mu? Niye? İsa'nın dininin buyurdukları Şeriatın şu anda geçerli mi? Hayır. E mensup olan şeriatla amel edilir mi? Bilmez. Haramdır. Yani hem cuma namazına gelecek hem pazar hainine gitmiş. İkisini de yapmış diyor Allah ikisinden de razıdır bak şimdi. Ne istiyor millete ya? Ondan sonra diyor iki tarafa da gittim ikisinden de haz aldı. Hadi dese ki ben Müslüman olduğumu açıklayamadım, çevreme de karşı korktum. Ondan dolayı mecbur idareten takiye yaparaktan de gittim. Hani böyle dese ben o kadar bir şey demem. Yine de öyle yapmamalıydı derim ama ama sen şimdi ikisinden de haz aldın. Bir insan ayinden haz alır mı? Ay. Cennete gidecek olan Müslüman olan adam gavur ayinden haz alır mı? E, buna bir İslami kanal geçiriyor. Böyle zehir edecek kuru, akıtıyor e, Bu milleti böyle böyle yumuşatacaklar. Ilımlandıracaklar. Ondan sonra bütün millet Yahudiye ya o da cennetlik, ben de cennetlik gözüyle bakacak. Millette yüzde yüzde yirmi kadar bir Hristiyanlaştırma laştırma faaliyetlerinin de desteğiyle sağlanabildiği anda efendim ne olacak? Ondan sonra işte azınlıkların da istekleri olacak. Nasıl şimdi iki dil talebi var mesela milletin. O iki dil talebi gibi bu da ne diyeceğim ben de özellik isterim ben de, şu kadar nüfusumuz var şurada burayı böleceğiz içinde i̇şte ekumenik yapacağız bilmem ne yapacağız mesele oraya hizmettir oraya gidiyor ama bu siyasi yapılsa ekonomik yapılsa şu yapılsa bu yapılsa o kadar korkmuyorum Allah'ın izniyle millet sağlam durur fakat bunun bir de din kanadı hoca kanatlarını buldular şimdi esas tehlike nerede bu millete hoca olan ilahiyatçı, şucu, bucu Hocalar bunu efendim fetva olarak o dinde geçerlidir, o dinde Allah'a ulaştırır falan şeklinde yayarlarsa bu de buna kanabilir. Kananlar da oldu. Şu anda baya kananlar var. Bunlar ne olacak halleri bilmiyorum. İmam Rabbani Hazretleri diyor iki dini birden doğru kabul eden müşteriktir. Ahmeti insiz kitapsız. İstediği kadar baskısı. Öbüründe doğru kabul edilmiş kesin arkadaş anlatıyor i̇şte bu diyaloglardan tabi adam cemaat olarak yani, hoca değil de artık onlara karmış kapılmış neyse e benim de diyor annem yavru diyor arkadaş yani yavru öldü derken zaten kafir yani annesi rus babası azemin dolayısıyla kardeşimiz iyi müslüman hani Allah müba, nazardan muhafaza etsin seni Allah beni Allah. geçmiş şimdi diyor adam bana soruyor diyor. annen ne hal üzere öldü dedim diyor ki yani Rus yani kafir ol, Hristiyan olarak öldürüyor. İnşallah şefaat edersin dedi. Adam da sohbetleri dinlediği için yutar mı? Yutmaz. Nasıl şefaat edeceğim dedi diyor ya. Kafir olarak ölene sen diyor hani namazla abdestesin, harça gittin falan ya sen inşallah şefaat edersin Bak zihniyete bak. Her yerde kusur var. Adam diyor nasıl şefaat etsin? Kafir ölene. Peygamber şefaat eder mi? Ya peygamberin meneyi yaptık. Velas Onlar ancak Allah'ın razı olduğuna şefaat edebilirler. Allah imansız ölenden razı mı? Men zelleti Allah'ın izni olmadan şefaat geçerli mi? E değil. Allah Teala izin veriyor. Müslüman olan ölenlerin günahkarlarına şefaat izni veriyor. Şefaat olunma. Lokso'sun kabrına gün inşallah şefaat eder. Nasıl edeceksin? Kim edebilir? İbrahim Aleyhisselam babasını edebilecek mi? Nuh Aleyhisselam hanımını edebilecek mi? Oğlunu edebilecek mi? Lut Aleyhisselam hanımını edebilecek mi? Bu nasıl iş? İşte bunlar ehli kitap oldukları için bunlara özel şefaat hakkı var. Yok böyle bir şey. İslam'ın dışında bir din ile ölene Hazret'te ebediyen cehennemden çıkış yoktur. Bu böyle bilinsin. Bunları yerleştirelim de sarsamasınlar inşallah. Bunlar böyle harıları çalışıyor. Ne acayip gizli sokuşturmalarda. Bir de açıktan çıkıp deseler ki bu böyledir bizim fetvamız. Hani o zaman birazdan millet anlayacak. Bunu alıştıra alıştıra tedrici yapıyorlar. Böyle böyle bu kafalar değişiyor. Ey basiret sahipleri ibret alın. Bu kadar memleketler ne hale geldi. Bu kadar milletler ne hale geldi. Bakın görüyorsunuz. İnsanların vatanları işgal altında. Afganistan'da öyle. Efendim Çeçenistan öyle. Doğu Türkistan öyle. Irak öyle gibimizde. Görüyorsunuz. Her yer işgal altında yani. Biz bu dine saat çıkarsak Allah vatanımızı da kurtaracak. Sünnete uyarsak eli sünnete. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor mu? Siz benim sünnetimi terk ederseniz, Feylaha karşı tüm yani başını hatırma getirin. Mazil tüm ile bir sünneti, nütasuluyun hala Benim sünnetime, yani it, itikat benim gibi, amel benim gibi, benim yoluma sarıldığını sürece düşmanınıza karşı galip olacaksınız. Feylaha karşı tüm sünnetimden çıktığınız zaman bir sarının var sünnetin heybeti var. Değil mi? Osmanlı'dan bakıyorsun o sarıklı padişahlar. Ondan sonra gele gele, gele festiler falan. Hiç itibar kaldı mı? Kalmaz. Hadis-i şerifte ne buyurur? El amain izdül arab. Sarıklar kuştaki sarık yani Araplar için diyor. O zaman sadece Müslümanlar Arap kavminden olduğu ilk dönem ya için. Yoksa bu. Ümmetimin şerefidir onu aşağı indirdikleri zaman Allah onları alçak edecek bakın yükseliş dönemlerine düşüş dönemlerine bakın salıklar büyükken devlet büyük küçüldükçe küçülmüş ondan sonra Yunan'dan fes gelmiş salık gitti iş bitti yani şu sünnetteki dikkate bakın Hz. Ömer zamanında bir kaleyi muhasab ettiler kafirlerin bir türlü fethi nasip olmuyor. Yani yoksa dayanamazlar mı Müslümanlar? Allah'ın içine galip olurlar. Eberül mümiğine mektup yazdı komutan. ki şu kadar zamandır muhassara ediyoruz. Kale düşmüyor. O da cevap yazdı ki iyi dikkat edin bakalım. Belki bir sünnet terk ediyorsunuzdur. hangi Cihat harpte Belki bir sünnet terk ediyorsunuzdur. Bir baktılar yani düşündüler. Ya telaştan misaf kullanmıyorlar ya dediler biz misvak sünnetini terk ediyoruz misvak çok önemli bir sünnet bu sefer e, o ağaçlardan yapılıyor zaten hemen ağaçları kestiler falan e, misvak kullanmaya başladılar kaledekiler de böyle bakıyor tabi hep kaledeki muhasara altında olan ne yapar düşmanı e, hareketlerinin devamı takip eder izler ne durumdalar bir de baklar bunlar tabii ağaçları kesmişler misvak yapmışlar ağızlarınızı uuu bunlar açlıktan ağaçları yemeye başladılar bizi de yiyecekler diye <gülüyor> Allah bir korku artık artık kaya düştü korku korku ben diyor kalbine korkuyu atarım diyor adama elini eliyle yıktırırım diyor Allah. şahane olsun yani sen şimdi ooo Amerika süpermiş hiçbir şey olmaz konuşuyorsun be 25 sene evvel aynı şey diyordu he? Efendim Hazretleri rıhtımda simit yiyen gençlerin başına gitti ya dedi size biraz vaaz edeyim gençler falan Bunlar da komünist o zaman çok 80'li yıllar, 80'den önce falan. Millet komünizme özeniyor. Hoca dedi işine git işine dedi be. Efendi Hazretleri dedi bu, benim işim bu dedi işime geldim dedi Allah bana emriyor dedi. Baktılar ki bundan kurtuluş yok. Efendi de konuşuyor mu? Hari? Ne kadar aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, yani nasıl hakaretlere uğradı, dışlandı, şudur bu hiç bırakmadı tebliğ efendi böyle yaptı bu işte. Ondan sonra bir efendim Laf atacak bir konuyu bozsun oradan gencin biri işte. Dedi ki sen dedi Rusya'nın gücünü biliyor musun dedi. Ne alaka dedi ya. Sen de Allah'ın gücünü biliyor musun dedi Efendi Hazretler ona. Rusya dedi Bir bombası var dedi, bir anda dedi bir şehre atom bombası bitirir dedi. Neyi bitirir dedi. Daha mı kaldıracak yerinde? Tozu mu dedi. Binarlar, petonlar böyle. Allah'ın dağı duruyor, taşı duruyor. Hiroşima'yı ne attılar da, şehir yok oldu mu? Ne oldu? Bütün şehir durup atarlar ölecek. Yani Allah'ın kuvveti nasıl? Ma'ânu l-lâ waheedun. Kelaüm hem bu ate okudum dedi. Rabbimiz buyuruyor ki benim gökleri, yelleri, ağaçları, dağları, taşları, güneşi dürmem, yıldızları dökmem, dağları yürütmem, bütün dağlar yürüyecek ha? Bütün dağlar yürüyor kalktı, pamuk gibi. Allah. O denizleri birine kaynatmam. hepsi göz açıp kapayacaktan daha az bir zamanda olacak. O süslü tabii. Ama milleti öyle, e, gençleri öyle doldurmuştular. Rusya'nın gücünü biliyor musun falan? Ne oldu şimdi? Uşkur'unu bağlayamıyor. Ne hale geldi? Rezillik. Hiçbir gücü var mı? Eskiden o veto etse e, Amerika, Afganistan'a girebilir miydi? He? Irak'a girebilir miydi? Giremez. Halbuki Irak'takiler Basçı'ydı. Yani Rusya yalnızlardı. Suriye'deki Nusayri ihtilal, bu eset ihtilali babasının yaptığında bunlar hep nerenin adamıydı? Rusya adamıydı bunlar? Basri rejimi komünist. Araplıkçıydı. E şimdi şey birer birer armut gibi gidiyor. Rusya bir şey yapabiliyor mu? Ancak veto hakkımı kullanıyorum. İşte benim orada oy vermiyor falan. Oy vermesen ne olur? Adam geldi, Bir gücü kalmadı. E şimdi Amerika'dan bahsediyorsun. Sen niye Allah'tan hiç bahsetmiyorsun ya? Allah. Efendi Hazretleri'nin ne sözleri var? Yani Mevlamız buyuruyor. Efendi Hazretleri bu kadar ekmekleri, sebzeleri, yiyecekleri, işte helvaları, şunları bunu bu kadar tatlıları hep o Bunların ham maddesi ancak yerden çıkacak, yerden bitecek falan. Şekerinden tutuş böyle kimyasal mimyasal olacak şeyler değil. Allah bunları yaradan Allah'a aşık olmuyorlar, hayran olmuyorlar. Eccison elektriği bulmuş diye. Eccison'a hayran oluyorlar. Bir de onu cennete sokma uğraşıyorlar. İki de Hocay Efendi Eccison cennete girmeyecek mi? Bunu sorarlar senelerdir. Ben çocukluğumdan beri ne alakası varsa. Sen, cennete girse sana ne, girmeyse sana ne. Müslüman öldüyse cennete girer. Müslüman olmadıysa cennete giremez. Allah Teala işini bulanlar cennete girecek. Telefonu bulanlar yüksek derecelere çıkacak diye bir ayet var mı? Ne olur musun? Cennete gittik bir gün vellezine amen ve'an yus salihati 45 yerde var Kur'an'da Ehli sünnete göre doğru dürüst iman edecekler Salih ameller isteyecekler. Sen bu düşünün bu cemiyatın tecrühi tahti nedir? Onları cennetlere girdirecek Hadi ayette var teknolojide bir gelişme yapan cennete girecek diye Ahmak ahmaklar ah Yani Allah'ın bu kadar kudretine insanı yarattı Allah'ın Ceryanı bulmuş, e ceryanı bulan beyni. Yarattı Bir de o beyni de kanla çalıştırıyor. Damarlarla. Bir tık atsa gözü dikeceksin. Neye katılacak? Ehli yolunu bulamazsın. Adam istediğin kadar büyük profesör olsun. He? Filozof olsun. Allah gözüne bir katarak ehli bulamaz. Sen niye Allah'ı düşünmüyorsun? Niye Allah'tan korkmuyorsun? Niye Allah'ın gücünü takdir etmiyorsun? Abi bir hortumluk canı var Amerikanın. Allah bir vilayete hortum getirir bir kasaba gidiyor İşte o hortumu büyütebilir mi? büyütebilir. Amerika adam kümünü bir hortumla alabilir mi? alabilir. yani çok masrafa lüzum yok çok sanayi masrafa lüzum yok zikrini, fikrini, sünnetini, duanı doğru dürüst yapsa Allah'a çok basit bu hortumu canı var koca vilayetleri bir hortum hüzeler müzeler hortumda ne yapar? he? Bir sis fücak al karnı bir sislik canı var, sis nedir? duman, bizim burada da bozak buluyor yani, sabahlar bozuyor boğazdan doğru, peykozu sarıyor e bu kadar basit yani bu ikini imal ediyor ki bu sisi biraz sis imal edelim desek devlete bir çözün yetmez. her sabah bedava, boğazın üstü sis dur bu sisi biraz çoğalttığı vakitte, hayat felç Bir şey yanar dağ patladı yine orada, nerede? ırlanda mı, ızlanda mı? Onlar da bir acayip ya. O da, i̇kisi de ayrı mı? Hayır, hayır. Ayrı neyse. Oradan bir daha patladı. Küllerinden buradan havaalanları kapatıyor. Efendim. Onu dolandı püsküksü oldu bana. Bunlar bir havaalanı işler mi? İşlemez. Bütün havaalanları bitti. Geçen de oldu böyle bitti. İflas ettiler bilmem ne kadar. Milyon dolarlık zararlar zararlardı. Bir anda ya. Her şey. allah Teala nasıl ki şimdi bir tarafı bozuldu mu? Her yer elektriği biliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Allah-u Teala ve Tekent Hazretleri elektriklere e efendim e bu işleri yönettikleri yerlere birkaç yıldırım dizilirken hepsini yakar mı? Arşiv arşiv doldurmuşlar. Arşivler şunlar bunlar falan. Bir yıldırım arşiv gitti. Ama biz onu kopyalamıştık başka tarafta. O ya da bir yıldırım. <gülüyor> Kopyala gitti. Hepsi gitti sen adamların sesini dinliyorsun bilmem ne yapıyorsun kimlerde konuşuyor, uydudan bakıyorsun falan çok tedbir alıyorsun falan müslümanlarla uğraşacaksın değil mi dünyanın gavuru He? allah Teala da senin nerelere kopya yaptığın hepsini biliyor canın çıkar, 500 yüzlerini karşımı bir saniye gider şu Allah'a dönsek ibret alın bu farz bak 27. yedinci farz ibret alın ben düşmanlarımı yaptın Kafirleri nasıl kırdım geçirdim? Bana isyan edenleri, peygamberlerimi inkar edenleri, dostlarma düşmanlık edenleri, tarihte ne hale getirdim? Köfte ettim. Edim geçtim. Burada bizden evvel kim vardı? Bizans. Ne oldu buradaki Bizans? Burada gavurlar. Ama Hazreti Fatih'in kemikleri sızlayacak işte. 580 sene 600 seneye gidiyor. Yeniden bu diyalogçular yüzünden bu Kafirler korkmaya başladı. Yeniden efendim bunlar burada nasıl artış yapılabilir? Bunlar nasıl cennete sokulabilir? Adamlara nasıl böyle imkanlar tanınabilir? Adamlar yeniden başladılar ümitlenme. Bu zamana kadar hiç ümitleri yok. Bu son zamanda ümitlenme başladı kafirler. Değil mi? Başladı. Allah ümitlerini boşa çıkarsa. Amin. Amin. İbret alın diyor Rabbimiz. Yani düşünün. Ders çıkarın. Benim sünnetime sarılırsanız buyurdu, saliğallah diye. Düşmanlannıza galip geleceksiniz. Söyledi arkadaşım hani, siz benim yolumdan çıkarsanız, sünnetin bırakırsanız, bak ne dedim sana bir misvak, bir sarık, bunları efendim şeye hafif alma. 40 yaşını geçince ne kullanıyoruz? Vaslou kullanıyoruz. Bu da ne var bunun sünnette? Heybet var, bakar var. Değilin. Bizim mübarekler bir tutam sakalları var. Yetmiş yaşında hala baston kullanmıyor. Gençim halası atmak için. Yapmayın bu hareketleri ya. Ben başladım 15 sene evveldir kullanıyorum. Gerçi ben hastalığım şey oluyor. Yoksa 40'tan evvel kullanmak iyi değil. 40'tan evvel kullanmak kibir. 40'tan sonra kullanmamak kibir. Ee, ama efendim sana bana izin vermiştir. Başım çok dönürdü ben hastalıklarım çoktu. Ben yani, epey evveldir kullanıyorum. Bir tane var elimde çok ağır. Bir alıyorlar elimde Allah Allah sen bu nasıl taşıyorsun ya ben? E, alışmışım ben çelene. Vurdun bu da bir şey yapacak mı şimdi öyle? Ya kafir oldu zaman ne yapacaklar Baston böyle tutacaksın. Bazı kere görüyorlar İslam düşmanı falan. O bastondan ne kadar etkileniyorlar biliyor musun? Manzilden daha tehlikeli. Şey. Tam tam daha etkili diyor baston. Heybet var. İmsağın asla sünneti olmuyor. Bütün peygamberlerin sünnetidir Kuranda da geçiyor. Alâmeti müminin alâmetidir diyor. Wakar var. Heybet var. Önemli mi? E şimdi sünnetler yani bunun tabi çok önemlileri var tabi hepsi önemli ama e, kuvvetli müekkede olanlar var işte sakal gibi efendim o misvak çok kuvvetli bir şey. Yok, farz kılacaktım diyor işte ümmetime zorluk olmasa farz kılacaktım buyur olan sünnetler onlarda tabi biraz daha kuvvet var. Ama diğer sünnetleri de hafife alamayız. Bu sünnetlerimden çıkarsanız sadece bunlar değil Muamelatta sünnetler var. Ahlak, ticaret, ahlakında hakkında sünnetler var. Evlenmede sünnetler var. Boşanmada sünnetler var. Dil kuşamda sünnetler var. Konuşmada sünnetler var. insanların suratına bakışta sünnetler var. doğru sünnet var. sen efendim bunları bir bütün olarak değerlendireceğiz. Ama bunlar terk ettiğiniz zaman selletallahu aleyküm veyhiku. Allah sizin başınıza sizi korkutacakları musallat edecek. Şimdi korku var mı bizde? Bak. Bütün İslam toplumlarında korku var mı? Var. Bütün Orta Doğu bekliyor şimdi. NATO, ne Amerika ne zaman kafamıza gelecek? Korku var. Neden e, Sünnetler terk edildi? Bu korku sizin kalbinizden çıkmayacak diyor. Ne zamana kadar hatta ta'udû ila sünneti siz benim yoluma dönünceye kadar. Ya benim sünnetime tevbe edip dönersiniz ya da korkak vaziyette, rezil vaziyette yaşarsınız. Allah bizi bu korkudan yaratıklardan korkmaktan yaratılanı unutmaktan ve bu sünnetten uzak kalmaktan bir an evvel kurtarsın hala sayılır. Allahım kalbimize kendi korkusunu işletsin gelmekte. O korku bizi bütün haramlardan korusun kurtarsın. O korku bizi Allah'ın düşmanlarından kimseden korkutmasın. A -hâle. A -hâle. Evet. Şimdi burada bu demektir ki ibret alın. Yani ne demektir bu? Siz de onların başına gelen bir bela ile karşılaşmamak için düşünün. Ne düşünün? Bunlar ne yaptı da böyle oldu? ha şimdi mesela ibret alınacak. Yakında olaylar oldu. Nedir o? Önce üstü mübarek durum. Şimdikatta durumu. Değil mi? Dağlar çatlamın durumu. Bunlar çok acayip olaylar değil mi? Anlaşacak şeyler değil mi? 30 milyar, 40 milyar dolar serveti var. 40 milyar dolar. İsviçre bankası, hangi şuraya, uyardı burada? Paralar dondurdular mı bankalar? Kavular. Paralar dondurdular. Şimdi onlar paraya ulaşabiliyor mu? Ulaşabiliyor. Para bunlara gelebiliyor mu? Gelemiyor. Ne hale geldi? O sattım öyle Amerika'nın şeyine uyup girdik Kowe'ye. Orayı da berbat. Oradan Suudi Arabistan'ı korkuttu. Suudi Arabistan'da çağırdı gavulları gelin beni koruyun diye. Oraya bir yerleştiler girdiler bir daha çıkmıyorlar. Kaç bin askeri var orada da. Hep o sattama yaptırdılar o zaman o işleri. Ondan sonra tövbe etti. Tevbe Erbakan Hoca öyle dedi bizim eve gelmişti bir kere. Dedi ki tövbe etti. Çok pişman oldu. Hocaları topladı dedi. Herkese ehl-üstek alimlere çok şey yaptı falan. Tövbe etti. tövbe etti de. E tabi iş işler geçti. Yani Allah'ın indindeki tevbesi kabul olur olmaz, onu ben bilmem, Allah bilir. Ama bu kadar oyuna geldikten sonra ne hale geldi? Saklanmış bir delin dilinden çıkarttı, buldular mesela. Neyse yine de onlara taviz vermedi son mahkemelerde şurada burada. Bağırdı, mağırdı, çağırdı, bir şeyler etti. Sonunda da yine bir kelime-i nasip oldu. Bu da önemli bir mesele. Şimdi ben mesela son nefeste kelime-i getirebilecek miyim diye bir karantin yok ama zaten canlı yayında kelibe getirdi mesela yani bu da bir önemli bir şey ama o kadar otorite, o kadar cebbarlık tabi o zaman İslam'dan da çok uzaktı komünizm kafası, baz zihniyeti falan, yöne gel doğrudan dost olur sana dedi ki şunu yap, şunu yap, şunu yap, ben seni koruyacağım ondan sonra birden seni yolda bırakır ya Allah'ın düşmanına güvenilir mi ya? Ne tıkla Müslüman olmayanlardan sırdaş edinmeyin. Onlarla istişare yapmayın. Onlardan fikir sormayın. la kabala. Onlar sizin fesadınızı, fitnenizi eksik etmezler. Devamınısi karıştırırlar. Ve tüm yok. Onlar sizin sıkıntınızı isterler. Kadı dedil, Baghdad minefayim. Buuz nefret kim? İslam düşmanlığı onun ağızlarından çık çıkmaktadır. Onlar tuz diş udurom Kalplerimin içlerinde gizlediği daha büyük. Yani ne planları var içlerinde? Bir Müslüman yaşasın istemezler. Hadi yine alaikum Siz aklınızı çalıştırıyorsanız biz size bu kadar ayetleri beyan ettik. Hani mülayif kubburunun. Siz ne yanlış adamsınız ey Müslümanlar? Siz kafirleri seviyorsunuz ya. Onlar sizi sevmiyor. Bütününün evi kitabı kuruyor. Siz Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere inanıyorsunuz. Bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizin dininize inanmıyor. Peygamberinize inanmıyor. İnandık dese de ürünmüyor. Ve de sizinle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik diyorlar. İşte şimdi bu diyalogçuların dedikleri gibi. Falan adam Hristiyan'da ama bizim peygamberi de kanun eden. O çünkü onlarla karşılaştığı zaman ne diyor? Muhammed Peygamber çok doğru Peygamber, çok dürüst bir adam. Allah'ın elçisi ben kabul ediyorum. Öyle gelme. Beyda kalem tek başlarına kaldıkları zaman aralan azdu aleykümüllemiylemin el kayıf öfkelerinden kimlerinden parmaklarının uçlarının sırılar. Bunları nasıl ezemiyoruz geçemiyoruz? Şimdi Allah daha biliyor Müslüman olmayanların durumunu? Efendim, kim mi dair biliyorsunuz? Bu mevcut gaybı, <gülüyor> hanimin şöyle ki ek kafirler İslam'a ve Müslümanlara karşı öfkenizle ve Kur'an'da böyle ayet var ya. Allah onlara kahrolun diye de dua ediyor. İnellahu alim bi zatis Allah kalplerde olan gizli niyetleri hakkıyla bilendir. İnterseks makyaj ne bintendü? Size bir iyilik, güzellik gelse zafer, ganimet gelse onlar üzülür. Ve düsünümsüyecün yefrahû ya, Sizin başında bir bela, bir hezimet, bozgun gelse sevinirler. Ve tasmurûvâtı da ku. Sabr ederseniz, birine sarılmazsanız, hanamlardan kaçınırsanız, le'ale Ne kadar iyi yapsalar, tuzak kursalar, bütün planlar masa başı, masa altı, yer altı, yer üstü şu İslam ülkelerini işgal etmek vatanlarını böldürmek için asla hileleri şeycik zarar veremeyecek. Hayır. Ama şart sabır takva. Aksi takdirde göz bakarak eskilerin başına gelenden daha beter Allah razıza, işgallerle de efendim e, harplerle de e, dinimiz dünyamız namusumuz, vatanımız, kutsallarımız, mukaddesatımız, hepsi tehlikeye gidecek belalarla da karşılaşabiliriz. Onun için ne olur ibret alın? Ne olur ibret alın? Bütün batanlar, Müslüman olup da vatanların hepsine bakın, kafirlerle dostluktan dolayı batmışlardır. Kafirlerle birleşmekten, ittifaktan batmışlardır. Onları sırdaş etmekten, onları iç işlerine sokmaktan dolayı batmışlardır. Değil mi? Efendim sen onların adamlarına yetki verirsen onların adamlarına bütün bilgileri verirsen e şimdi dünya çapında bütün bilgiler oldu. Senin sen bile bilgi kimden soruyorsun? Teröristler işte sınırdan geçti miler geçmedi miler ne oldu? Bilgi kime soruyorsun? Amerika. o da sana geçmedi derse sen de geçmedi diyeceksin. Aha adam geliyor karakollara basıyor. Hani geçmemişti bunlar? E işte anlamadık bunu. Bunlar nasıl geçmiş? Gece geçtiler herhalde bunlar falan. Yabancı böyle bir Türkiye'yi kandırıyor mu lan? Kandırıyorlar. Otuz senedir. Biz Türkiye'yle beraberiz. Terörü bitirmek için. 30 senedir terörü bitirmek için beraberiz hala da bitmedi. O zaman bunlar kardeş, bunlar yalancı, bunlar sağlıklı. Allah Teala bunları bizde ne biliyor? İbret alın. Korkmayın. Yolun hiç olmaz. Allah onların kalbine bir korku atar. Onlar bizle uğraşamayacak hale gelirler inşallah. inşallah. Hiç plan bile yapamazlar. Şimdi plan proje haritalar. Şurası şuranın burası buranın. Ta efendim Amerika'da şurada burada bu haritalar var ya. Hem bölmüşler de oraya buraya vermişler. Gözün bu haritayı da görürsün yani. Sen nasıl dostsun? Sen dostsan düşmana ihtiyaç yok. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Onun için biz ibret alacağız. İnşallah bu dostluk öneren bunlarla samimiyet, diyalog, efendim, yok bunlarda cennete girecek, yok bunlara kız verilir. Bu kadar yanlış işler yapanlar. Hoca da olsa dinlemeyeceğiz. Efendim sabah kadar ağlasa da itibar etmeyeceğiz. İslam dinine azur işlerimizden sımsıkı sarılacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine hakkıyla ittibat edeceğiz. İnşallah bütün bu belalardan Allah'ın fazlığı dönemine bizi kurtaracağız. Evet. Şimdi bu tabi dersimiz ibret almak. Geçmişte yaşananlar. Bundan ibret almak için ne okumak lazım evvelce? Hazreti Kur'an'ı okumak lazım. Ne kadar yani bir kaza olsayım ibretin Peygamberlerin kıssalarında ne var? Akıl sahipleri için ibret var. Ma ke ne hadise ne Kur'an okurmuş bir haber değil. Allah'ın kitabı nasıl beyanlar, nasıl beyanlar? Yusuf Aleyhisselam kıssası ne acayip bir şey ya. İbrahim Aleyhisselam küsseleri. Musa Aleyhisselam küssesi. Anası gizlice giz doğuruyor. Firavun hamilelerin başına görevini koymuş. Doğurduğu gibi bakıyor. Erkekse kimse hemen. Nasıl orada onu gizleyebildi? Neden gizleyebildi? Hamileliğini belli etmedi. Ta baştan beri evden çıkmayacak öyle arada sırada çıkarsan anlarlar. Hiç elinden çıkmadı. Hamileliği süresince kimse bilmedi. Çocuğu doğurdu. Eyvah! O istiyor ne olsun? Kız olsun da yaşasın. Allah ne istiyor? Oğlan olacak. Oğlan oldu. Bir sene kesiyor, bir sene bırakıyor. Harun Aleyhisselam, halbuki Allah Musa Aleyhisselam'ı ne yapar onu? Baş senesinde yaratsa onu, sorun yok. Ama Harun Aleyhisselam bir yaş büyük abisi. Harun Aleyhisselam mah, baş senesinde doğdu, dediler tamam. Onu öldürmediler. Ondan sonra niye bir sene bırakıyorlar ki biraz da yaşasın da, işleri kim yapacak? Yani İsrail, İsrailoğulları köleye, Kıptıların kölesi, Firavunların dolayısıyla çok iş var ortalıkta erkekler hep kesilirse ne olur kadınların da gücü orada yetmez ağır işlere onun için bir sene kalsın onlar hizmetçi olur Musa selamında Allah'a inadına ne vakit yaratıyor kesilçemesi kes de göreyim diye kesemiyor ondan sonra anasına ne vahyettik diyor korkuyor annesi biri gelir görür çocuğu kesecekler Mevla buyuruyor sen Bundan korkma. Sen ne yap? Bir tane sandık yap. Tahtadan. Onun için zikten sıvat. Ondan sonra bu çocuğu içine koy. Ondan sonra ağzını kapa. Bu bu oluyor. Ya. Yani. Sonra bunu hırmanına bırak. E yarabbim firavun keseceğine ben boğacağım onu zaten. Ya sana ne? Bırak. O da kız kardeşine diyor ki sen takip etmiş sandığı. Halbuki Mevla demiyor kız kardeşi takip etsin ama işte. Anne yüreği. Annesine ne geliyor? Vahiy geliyor. Ama o vahiyin manası nedir? İlhamdır. İlhamdır. Çünkü kadından peygamber olmaz. Onun için vahiy gelmez. Ama ilham gelir. İlham ne kabildendir? Keramettir. Peki Allah dostları evliya Allah'ta kaybı bilir mi? Allah'ın bildirmesiyle bilir. Çünkü bu annemiz peygamber olmadığına göre evliya Allah'ta bildiğini gösteriyor. Sen efendim atıyorum. onu. onu atarken de ne buyuruyor. Ben diyor bunu inna radine, bu çocuğu sana geri döndüreceğim. Allah. Sağ salim döndüreceğim. Ve cahilümle bunu peygamberlerden yapacağım. E i̇şte bu. Karar verildiyse kimse buna mani olamaz. O da onu Irma, emir tuttu. Kardeşine dedi? takip et. O da izledi izledi. Geldi geldi. İki tane halk var. Bir taraf Firavun'un sarayına gidiyor. Bir taraf işte denize doğru gidiyor. O da istiyor ki denize doğru gitsin. <gülüyor> denize doğru giderse daha teri gel. Ama Firavun'un eline düşerse kesecek onu diye. Mevla onu nereye gönderiyor? Firavun'un halkına. Eyvah! Gidiyor annesine. Yandı. Çocuk gitti. Niye bitti? <gülüyor> Mevla bunu ki asrafını da ona <gülüyor> Maslafını da ona döktürecek. Onun tacını tahtını başına çöker Çocuğun masrafını da ona döktürecek. Ondan sonra gidiyor evrendim. E, Firavun'un hanımıyla Firavun gölde şey, orman kenarında e, işte beklerken veya yüzelerken neyse de ah sandık. efendim gidiyor oradan. Getirin şu sandık. Getir oğlum bir de bakın. Nur topu gibi çocuğu parmağını emiyor. Mevla onu öyle besliyor parmağında. Ondan sonra Firavun hemen öldürmesi düşünüyor ki bu sene kesin çenesi bu nereden geldi falan. hanım ne diyor? Annemiz cennet Hatun'u Asiye Valide diyor ki ben bunu sana öldürtmem diyor. Onda çocuğu da olmuyor. Firavun çünkü e, yani kısır. E, bir de cinsi münasebet yapıyorum zannediyor. Cinlerle birleşiyor. Asiye Validemiz Allah ondan muhafaza ediyor. Onun için Çocuğu da olmamış. Ya yani diyor bak çocuğunuz da olmadı ne olur diyor. Bu çocuğu bana bağışla bırak diyor falan. E tamam diyor. Ondan sonra e, çocuk süt yok. O geliyor süt anne bütün memleket kurup firavun evlatlığı oldu. Ama süt anne yok. Yani süt almıyor. Harramna aleyh merafa Biz diyor bütün diyor emzikli süt annelerin memesinden emmeyi Musa'ya haram ettik. Haram ettik ne demek? İçemez diyor. Çocuk içmiyor. İçmiyor. Bu kadar insan geliyor, geçiyor. Efendim ondan sonra kız kardeşi geliyor. Diyor ki bir diyor kadın var diyor. Onun sütünü bütün çocuklar kokusu iyi diyor onun. Bütün çocuklar alıyor onun sütünü diyor. Onu getirsen acaba. E Getirdi mu çocuğu öylecek falan. Getiriyor anasını. Anasını hemen emince evet, tamam. Anakta diyor ki ben sizlerle uğraşamam diyor ya. Buradan aşka daldıracağım. Ben de diyor başka çocuğum var. Abisi nasıl olsa o serbest ya. Orada sır yok diyor. Evde çocuğum var ben diyor. Nasıl olacak? E, bu çocuğu verin bana da ben evde diyeyim. Ben buraya nasıl geleyim gideyim her gün falan. Hem de para veriyorum ha, Hem de evine gönderiyorlar. Biz onu sana göndereceğiz buyurdu mu? Ondan sonra neler oldu neler. Ama mesele Rabbin istediğini yapar mı? Yaptırır mı? Yaptırır. Mevla dilerse kulun işini sert mermere geçirir anın dişini. Mevla dilemezse kulun işini muhallebi erken kırar dişini. Tamam kardeş. Bir de o aa Zolgülüyor, muhallebi ağzım kırıldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Kırılsın kardeşim. Öbürü mermere kafayı vuruyor şey oldu. <gülüyor> Fark et. Mevla ne isterse onerba. Biz Allah'a inanalım. Şu imanı tazeleyelim. Allah'ın kudretini görelim. Şu eski ümmetlerin kıssalarını okuyalım, dinleyelim. İnşallah bu derslerden sonra onlar da yaparız inşallah. Ya. Bu kıssalarda çok ibretler var. Kur'an-ı Kerim. Hadi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bile ne buyur? Biz sana kalbini teskil etmek, teselli etmek ve kalbine sebap vermek için bu kıssaları okuruz. Sana etmek, etmek ve bu kıssaları okuruz. Minemba'i rusul ma'nuseb bitubi'yi şu adete. biz senin gönlünü sabit kılmak için bu kadar peygamberlerin kıssalarını sana okumaktayız. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah'ımızı gördü ya. Rabbimizin cemalini gördü, melekleri gördü, cennet her şeyi gördü. Ama ona bile ne diyor? Seni teselli ediyoruz. Yani insanın imanının nurunu kuvvetlendirecek ve artıracak derslere, ilim meclislerine, sohbetlere, kıssalara, mutlaka ihtiyacı var Varmış. Çünkü bu Allah'ın kudret ayetlerini okumayanlar da ne oluyor? Hep böyle sebeplere takılıp kalmak, onları yaratanı unutmak gibi bir kahvet arzu oluyor. Allah'ın bizi bu gazet uykusunda ikaz eylesin. Amin. Başına bir musibet, bela gelen kişiyi ne okuyacak? Ne okuyacak? İnna lillah ve inna aleyhi <Sessizlik> Allah'u mevcurni fi musibeti ve ehlifni hayran minha. Bu o kadar acayip sayı hadis ve bu Kur'an-ı Kerim'de zaten istircaeti var. Rabbim sabredenlerimiz müjdeliyor ama kuru kuru yedi. Ve beş sınıf sahabinin hangi sabredenleri müjdele? اَلَّذ۪ينَ اِلٰيهَ صَحَابَتُوا مُصِيْبَ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا لِي رَاجِعُونَ Böyle diyenleri biz Allah'a ait ediyoruz, biz O'nun mülküyüz, bize istediğini yapar, biz ancak O'na geleceğiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Ebu Ulu Eylül'den gelen ibadette, Sizin biriniz başına gelen her şeyde inni alillah desin Hatta ayağının ayakkabısının bağ kopsa inni alillah desin Çünkü orada fe inni sahip orada musibetler endir Rasulullah zaten bir gün eline ufak bir kıymık batmış Öyle inni alillah diye diye geliyor Ayşe annemiz de büyük bir bela oldu tanıttı Bir de baktığında o işte eline küçük bir şey ee, kıymık girmiş ya Resulallah bu kadar inna millah demenin sebebi bu muydu ya? Ha Ufak bir şey. Buradır, ya Ayşe. Allah dilerse küçük büyük eder. Allah dilerse büyük küçük eder. Yani adam kanser olur her yerini sarmış. Allah onu iyileştirebilir. Ama küçücük bir şey bakar. Oradan bir mikrop bütün beden gidebilir. Onun için biz onu ufak tefek demeyeceğiz. Başa gelen üzücü her şeyde ne diyeceğiz? Ceryan söylümesiyle. Hemen ne diyoruz? İnna illaha inna aliyye vaci'un. Musibet. Bütün bunlar musibetlerdendir. Bu dua esas Allah'ın cümlidir. Bu dua çok önemlidir. Ömür Seleme annemiz, kocası e, sahabeden Ebu Seleme hazretleri, vefat ettiği vakitte nasullattan işittiğim bir dua var. Ve kocasının ölmesi kadına musibet. İnna illa O da Allah'ın cümlidir, <gülüyor> musibeti. Ya Rabbi, bu musibetinde bana sevap ver ve bana bundan daha iyisini, yani elimden çıkandan daha hayırlısını yerine ver. Niye dua yaptım diyor. Müslim hadisi ya ben sahih kaynaklarda geçiyor. Bu duayı yaptım ondan sonra Allah bana daha hayırlısını nasip etti. Kime nasip etti? Hasanullah'a nasip etti. O nazara bak dedi kimin hanımı oldu? Bozulan. Neyle diyor bu duayı yaptım ve ya, daha hayırlısını. İşte bak. Arabana bir şey oldu. Bu duayı buzun daha iyisi. Evvelce bir hastalık geçirdin. Şimdi iyileştir. Fakat aklına geldi. Aklına gelir gelmez bu dua. Diyor ki aynı başına hastalık geldiğinde ne cevap alırsa bu duayı ne kadar okusa, o kadar bu hastalık kadar cevap alır yine. Her okuduğunda. Resulullah benim ümmetime öyle bir fazilet verildi ki hiçbir ümmete nasip olmadı. O da nedir? Başlarına bela gelende demeleridir. Çünkü Yâkub Aleyhisselam, Nusuf Aleyhisselam'ı kaybede de ne dedi? Ya sefa, alâ yûzû. ey dedi Nusuf'tan dolayı başıma gelenlere dedi. Demek onlara İnni Alillah öğretilmemişti. Eğer öğretseydi, Yakub Aleyhisselam onu okuyacaktı, Anladık mı? Ya bu çok önemli. Efendim İbn-i Abbas'tan raad ediyor, her gün başına bir musibet geldiği zaman, İnni duasını okursa, Allah musibetini telafi eder. Akıbetini güzelleştirir. Ona memnun olacak iyi şeyler. Aldığından iyisini nasip eder. Ya şimdi bazı insan diyor ki bundan iyisi de olur mu? Ya Allah yapamaz olur mu ya? Bundan iyisi de olur mu diyorsun? Verin allah Teala. Daha iyisini nasip Çok başımıza geliyor sıkıntılı işler. Nelerimiz kayboldu yani. Başımıza sıkıntılar geldi hayatta. Ama Allah bize imya lillah demeyi nasip eylesin. Dört şey var. Onlar kimde bulunursa Allah ona cennette bir köşk bünader, işlerinde, efendim, bütün işlerinde kelime-i tayibeye yakışacak buyurun. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Başına musibet geldiğinde, inna lillah ve inna ile-i vacuhu. Nümmet verildiğinde, elhamdülillah, hülaş dediğinde, estağfirullah. Devamlı zikir, devamlı Allah ile. Allah'ın kontrolünde ve takibinde olduğunu hatırlamak meselesi. Rabbim bu bakıyor, bu kul benden haberdar mı? Beni aklına getiriyor mu? Beni unuttu. Sen unutursan o da sana unutma muamelesi yapıyor, seni terk ediyor. Nasıl yaşayacağız? Onun için belalardan kurtulamıyoruz. Sen hatıra alsan teşekkür ederim. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Siz beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. İnşallah Rabbimiz Fazl Keremi ile cümmyemize bu istircağı inna duasını peşine gelen dua ile birlikte her musibet başımıza geldiğinde hatırlamayı nasip eylesin. Allah'ımızı unutmaktan bizi Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Amin. E, nice kardeşlerimiz böyle dua istiyorlar. Onlar hastalıklarını duyunca kendi hastalıklarımızı unutuyoruz. Ya Rabbi sen fazla kereminle hepsine acil şifalar efsane et. Heplerine devalar ikram eyle. Allah'a şifalarını halb eyle. Amin. Sebeplerini halb eyle. Amin sebeplerini buldur yavrum, sebeplerine teşebbüs ettir yavrum. İçimizde ne hastalar varsa yavrum, ne hastalarımız da varsa bizden duayacak. Var Ve bu fakir takil olmaktır. Hepimizin hastalıklarımıza. Aziz şifalar efsaneye. Hepimize devalar ikram eyle. Horttan yaratıyorsun, ölüleri diyorsun. Hastaları iyi etmek sana. Hiçbir şey değil ya Rabbin alemin. Ol dediğine oluyor ya Rabbi. Şifa yapayın ya Rabbi. Devalar ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vadesi dolmuş eceli gelmiş olanlara iman selameti. Hoş bulduk Kelime-i şahadetler ki buyurun. Kelimesi okumak nasip eyle yavrum. Amin. Sübhaneke Rabbena ya ulil 'elmi ve ya hayrun nasul ve ya aharal fatih. Her işimizde ibret alanlardan eylem ya Amin. Başına bela gelenlerden ibret almayı bize nasip eyle. Amin. Vela konmuş kavimlerden ibret almayı nasip eyle. Amin. Hazreti Kur'an'ın derslerinden öğüt almayı nasip eyle. Amin. Konu komşularımızdan ölenlerle ibret almayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi günah işleyip rezil olanlardan ibret almayı nasip eyle. Allah'ın fazluluk eleminle her ya Rabbi şükürtumuzu dinleyişimizi ya Rabbi konuşmadan duruşlarımızı hep ibret eyle ya Rabbi. Amin. Ya hep ders almak nasip eyle ya Rabbi. Üstü kullarına hak eyle ya Rabbi. Sünnet seni hakkıyla itibar nasip eyle ya Rabbi. Habibinin dört günü aşkın sünnetinde. Bize de hayatımızda ya Rabbi. Hepsini tatbika muhabbet eyle ya Rabbi. Fırsat ver ya Rabbi. Şuur ver, felaset ver ya Rabbi. Basiret sahiplerine nida ediyorsun. İbret almalarını emrediyorsun. Bize de basiret ver ya Rabbi. Hatta hak göster ona olmak nasip eyle. Batılı batılı göster ondan sakınmak nasıl beyin. Ya Rabbi dinimizi böyle öbür dinlerle karman çorman yapmak isteyenleri, Ya Rabbi sen onlara fırsat verme Ya Rabbi. Amin. Onların hizmet diye gösterdikleri hezimetlerinden bizleri uzak eyle Ya Rabbi. Bu çocuğumuzu arıza ile Ya Rabbi. Amin. İyi niyetlerle kapılmış olanları da bu şirk itikatlarından, bu İslam'dan gayri dinleri tasdiklerden, Müslüman olmadan cennete girileceğini savunmalarından, bu fikirlere kapılmalarından kurtar Ya Rabbi, marazayla Ya Rabbi bizim en büyük de değerimiz imanımızdır Ya Rabbi, sen bize malımızdan bir en sevdiklerinden daha ziyade senin sevdiğini Habibin sevdiğini ve Müslüman olarak kalmak, Müslüman olarak ölme derdini ihsad eyle Ya Rabbi imandan sonra kafirler dönmeyi, gönü bakarak canlı canlı ateşe atılmak gibi bize kerih göster ya Çirkin göster ya Rabbi. Taviz ay verdirme Rabbi. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Bizi ya Rabbi. Ya Rabbi. Ay ay kaydırma ya Rabbi. Şüphelendirme ya kaptırma ya Kalplerimizi kaydırma ya Allah'ın rahmetini hide eyle ya Rabbi. Mutlu rahç eyle ya Rabbi. şu iman selametiyle çene kapamak nasıl hibeyle. Bu dünyanın afaklarından, ya Rabbi bu kıyamet alametlerinden bu kadar sıkıntılardan, tehditlerden, şantajlardan dolayı bizleri dinimizde en ufak bir terebbide sevk etmeye Ya Rabbi ya Rabbi. Yani. Sabit olan kullarına, sadık olan kullarına, sözünde duranlara, boynunda ölenlere ilhak ile ya, yani. ya Rabbi bütün bu cemaatimiz, dinleyenlerimiz, tabi uzaklardan kadın erdi, hepsini de bu dualara ilhak eyle. Kınahlar zahfeyle, mağfiret eyle, Cennetini, cemaatini ikram eyle. Ya Cennetini ve rızanı helal eyle. Amin. Mutlaka cennete girmemizi nasip eyle. Amin. Azabından gazabından sana sığın bu deneyim Allah'ın ateşin sesini bile işittirme ya Rabbi. Amin. Gösterme ya Rabbi. Sen gazabına çarpılmaktan bizi muhafaza eyle. Biz, seni gazap ettirecek inançlardan, amellerden bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Allah'ın alim. Veya hayranlarsın. Cennete yaklaştıracak inançlar, amellerden muhafak eyle. Amin. Ateşe yaklaştıracak inançlardan, amellerden murak eyle. Amin. Ya Rabbi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi neler istediyse bize de nasip eyle. Amin. Ya Rabbi o nelerden sığındıysa sana sığındık Ya Rabbi bizi muhafaza eyle. Allah'ın bildik bilmedik yakında gelecekte bütün hayırları bize nasip eyle. Amin. Bildiğimiz bilmediğimiz yakında gelecekte ileride ne kadar şer varsa bizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ancak senden yardım istenilir. Ancak senin kapında dilencilik edilir. Sen bizi hala söyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi le alemin ve ya khayrun ya ve ya khayrun fatihun. Ailelerimizi ya reyle itaat, ya Kul çocuklarımızı salihlere irhad eyle namaz ehliyle kuran ehliyle bir vakit namazı kaçırmaktan bizi muhafaza eyle Allah'ın namazı canımızdan ileri tutmak gözümüzün bebeğinden daha ziyade koru maksıyla eyle Allah'ım gözümüzün nuru aydınlığının namazıyla yanrubu bu çocuğumuz ocaklarımızda kuran sünnet ocağı eyle ya rabbi nelerimizi sağlara tenbih eyle ya rabbi. amin diyenlerin ardından azade eyle amin yuhum tahav yasin allahumma Salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyin alhammedin nebiyin alhabibil alil kadri alazimil jahili ala aliyyusahbe ala aliyyusahbe Salatu ve selam ya rasulallah salatu ve selam ya habiballah salatu ve selam ya seyyidil evvelim evveli ahirin subhana rabbi tawb bilhizeti amma ala Esselamu aleyhi ve rabbil alemin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Haberdar eylemeyiz ya Rabbi. Şefaatlerine, immetlerine nail ve dahil, eyle ya Rabbi. Elimizden tutmasın nasip eyle ya Rabbi. Yolundan kaymamamız için bize destekli olmasını ihsan eyle ya Rabbi. İlâh sallâhu aleyhi ve sallâhu aleyhi ve sallâhu aleyhi ve sallâhu aleyhi ve sallâhu aleyhi ve La İbrahim Cemiyetimiz Şahı Namusatiz Nammat Nammat Müslümanlar Nammat Cemaat Hazreti Şeyhül İslam İsmail Efendim ve Civarlarında bulunanların İsmail Kabil Allah Hazretlerinin Kalınurullah Efendim ve Civarlarında bulunanların ve bütün geçmişlerimizden Müminin Nahtin Uhuna El Fatiha Bismillahirrahmanirrahim r-Rahman r